Şeyhül İslam, Muhammed İbni Abdülvahab Rahimahullah'ın Kitabı Tevhid adlı Risalesini, kıymetli kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz Babun La yusteshfe'u billahi ala halkihi Müellif Rahimahullah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 ne yaparlardı? Allahu Teala'ya önce dua ederlerdi. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın onlara öğrettiği üzere. Sonra Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a gelip şefaat talebinde bulunurlardı. Hayatta olan, onları duyan Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan derlerdi ki: "Allah katında bize şefaat et." Yani bizim bu duamıza, bizim bu isteğimize sen de ne yap katılarak Allahu Teala'ya bir talepte, bir istekte bulun ki bizim isteğimiz, bizim talebimiz ne olmasın, tek kalmasın. Senin talebinle birlikte, senin duanla birlikte ne olsun bu şefaat olsun. Arapçada zaten şefaat dendiğinde arkadaşlar sözlük manası olarak şefaat ne demek Arapçada? Çift demek, çift. Vitir? Tek. Yani bir insan kendisi dua yapar, bunu Allah'tan talep eder, isterse bu lugavi olarak ne olmuş oluyor? Vitir olmuş oluyor. Ama peygambere gelip hayattayken, az sonra ayrıntısı ile tafsili ile söyleyeceğiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir insan gelip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 allah Teala yapar. Ölülere seslenmek, ölülerden yardım istemek, gel benim duama sen de dua et demek, onların duymayacağı halde, onların buna gücü yetmeyecekleri halde, böyle isteklerde bulunmak nedir arkadaşlar? Şirktir. Onun için ilim ehli ne demekte? Şefaat ya Rasulullah demenin şirk olduğunu söylemekte. Ama bir insan derse ki Allah'ım peygamberini bana şefaatçi kıl derse, bunda bir sıkıntı, bunda bir problem yok. Konumuz ise arkadaşlar,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 allah Teala bundan çok çok büyük. Değil mi? Hadis-i şerif, Hadiste Ancubayr ibn mut Mut'im radıyallahu anh Kâ'l Câ'e A'râbi ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalatü vesselama sahrada yaşayan, çölde yaşayan ilimden, talimden, eğitimden uzak bir bedevi adam geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah, Nuhiketil Enfus. Yani bedenlerimiz Yenik düştü, zayıf düştü. Ve ca'al iyal. Çoluk çocuk aç. Ve heleketil emval. Mallarımız, mülklerimiz, hayvanlarımız imana manaya göre helak olmak üzere. Festeskilenâ rabbek. Rabbinden bizim için yağmur talebinde bulun. Yağmur duasında bulun. Yağmur iste. Fe innâ nesteşfi'u billâhi aleyk. Bizler Allahı sana şefaatçi olarak ne yapıyoruz kılıyoruz? Çünkü bedevi Arap adam ne söylediğini bilmiyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın hatırlı hatırı için, hatırını kazanmak için diyor bizler Allahı sana ne yapıyoruz? Şefaatçi kılıyoruz. Deminden açıkladık ya dedik. Yani Allahu Teala'yı şefaatçi kılmak demek kulları arasında onu kullarla bir kere aynı makama, aynı mertebe indirmek demek ve şefaat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 <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Subhanallah Subhanallah Nebi Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Subhanallah diyor. Ne demek Subhanallah? Seni eksik noksan bütün sıfatlardan bütün şeylerden ne yaparım? Tenzih ederim demek. Subhan. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ashabı da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara öğrettiği üzere Aleyhisselatü Vesselam yolculuğa çıktıkları zaman bırakın böyle ifadeleri kullan böyle ifadelerin duyulduğunda Allahu Teala'yı tesbih etmeyi onlar yolculukta giderken bir vadiden inerken ne yaparlardı? Allahu Teala'yı tesbih ederlerdi. Subhanallah derlerdi. Onlar da ne yaparlardı? Subhanallah derlerdi. Allahu Teala'yı ne yapıyorlar? Tenzih ediyorlar. Çünkü bayıraşağı indikleri için bir yolculuk sırasında e, ne yapuluyor? tespit ediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'yı bu eksik ve noksan sıfatlardan tenzih ederek diyor ki فَمَا زَالَ يُسَبِّهُ Hatta عُرِفَ ذَٰلِكَ fi وَجُوهِ أَصْحَابِهِ Diyor ki ravi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah demeye devam etti, bunu tekrarladı. Yani bunu kabullenemedi.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 gösterirsin, şefaatçi sunarsın. Yani Allah'ın ne olduğunu biliyor musun sen? Allah'ı tanıyor musun? İfadesinde. Aleyhisselatü Vesselam bu soruyu soran kimseye ne yapıyor? Bir azarlamada bulunuyor. İnnehu la yustaşfa'u billahi ala ahadin min halqihî Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah-u Teala mahlukattan hiçbir kimseye karşı ne yapılmaz şefaatçi olarak gösterilemez. Şefaatçi olarak ne yapılmaz? Sunulamaz. Değil mi? Çünkü böyle sunmak Allah Teala'yı mahlukat arasında, kullar arasında şefaatçi edinmek neyi gerektirir? Allah Teala'nın kadrinin, kıymetinin beşerle aynı olduğunu gerektirir. Bu da onun hakkında nedir? Noksaktır, eksikliktir. Bu sebeple ne var? Tevhide tevhidiz eder, tevhide zarar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 eksiklik sayılabilecek bir şey olduğunu duyduğunda onu hemen ne yapıyor Nebi Aleyhissalatu vesselam uyarıyor, inkar ediyor. Bundan önce kitap şerhinde, kitabı tevhidin şerhinde birçok örnekle karşı karşıya kaldık hadislerle Allah, hadislerde. Öyle değil mi? Nebi Aleyhissalatu vesselam hemen ne yapıyordu? Uyarıyordu. Yüzü değişiyor Aleyhissalatu vesselam. Ve sahabelerin yüzü değişiyor. Niye? Çünkü konu tevhid. Konu tevhid.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 Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi beni ne yapmayın. Allahu kabri vetenen yugbend. Allahım Allah benim kabrimi dua diyor ne Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapmayın, ne yapma diyor. Neye çevirme? İbadet olunan bir türbeye, bir kabre, bir puta çevirme. Bir vesene çevirme diyor diye ne bir Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Evet. İki.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın şanı bundan çok yücedir. Sözlerinde yer alması. Evet. 5. Müslümanların kuraklık olunca yağmur yağması için Peygamberden dua etmesini istemiş oldukları. Evet. Buradan da anlıyoruz ki evet. Buradan da anlıyoruz ki Ashab Nebi aleyhissalatü vesselam hayattayken giderlermiş demiş ve Nebi aleyhissalatü vesselamdan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 Diğer başa geçelim. Babun ma'a fi himayetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem himmet tevhid ve seddehi turuk-ı Diyor ki müellif rahimehullah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tevhidin sınırlarını koruması, himaye etmesi ve şirke götüren bütün yolların önünü kesmesi. Biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem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 Kabirlere doğru namaz kılmayı yasaklıyor. Aleyhisselam. Kabri'nin çokça gidilip gelinen, ziyaret edilen bir bayram yerine çevrilmesini ne yapıyor Aleyhisselam? Yasaklıyor. Yani henüz sahabe bu dini öğretmiş, tevhid'i öğretmiş ama Aleyhisselam'ın sözüne bakıyorsunuz. Kabrime ne yapmayın diyor, bayram yerine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 Siz varın düşünün. Falanca türbeyi, falanca şehirdeki falanca türbeyi ziyarete giden insanlar. İnsanlar bugün İstanbul'dan kalkıyorlar, Kastamonu'ya gidiyorlar. Adıyaman'a gidiyorlar. Falanca yere gidiyorlar. Oralarda ne yapmak için? Türbelerin etrafında dönüp tavaf etmek için. Bunu yapan insanlar var. Aramızda bunu yapmış olan, tövbe etmiş olan arkadaşlar var. Öyle değil mi? Hep neden kaynaklanıyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kapadığı, tıkadığı o yol ne bulmak isteniyor?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 siz varın düşünün. Bugün insanlar ayağı töközlese medet ya şeyhim diyor. Yetiş ya şeyhim diyor. Aramızda bunlar. Bundan 300 sene 500 sene önce Yahutta da 1000 sene önceki insanlardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bugün bugünün Türkiye'sinde bugünün dünyasında yetiş ya Resulallah diyen yetiş ya şeyhim diyen kurtar Abdülkadir Geylani diyen insanlar var. Ve bunu apaçık bir şekilde söylüyorlar. İşte müellif Râhi' bizlere burada Abdullah ibn Şâkir radıyallahu anhu rivayet etmiş ettiği bir hadisi naklediyor diyor ki "İntalaktu fi waft bini Âmir ilâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Amir oğulları ile diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a heyetler yılında il müehret diyor ki bu hatırlarsınız geçen derste söylemiştik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Hicret'in dokuzuncu yılında birçok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 Diyorlar ki ente seyyiduna. Sen bizim Efendimizin. Nebi aleyhissalatü vesselam olayı anlıyor. Olayda haddi aşıldığının farkına varıyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Es seyyidullah. Seyyid kimdir? Allah'tır. Hemen onların bu söyledikleri sözleri ağızlarına tıkıyor. Diyor ki, es Allah. Yani Seyyid, ilim diyor ki, Samed'in manasına yakın olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin ona ihtiyacı olduğu, her şeyin üstünde demek. hatırlarsınız daha önceki derslerde bu Seyyid kelimesiyle alakalı bir açıklama yapmıştık. Yani ilim diyor ki, Nebi ve Vesselam'ın rivayetlerde bizler biliyoruz ki, Kendisi hakkında Eneseyyidu veled bani Adem. Ben insanoğlunun seyidiyim diyor. Efendisiyim diyor. Bu ifadeyi kullanıyor Aleyhisselam. Hasan ve Hüseyin Seyyida şebabi ehli cennet. Cennet halkının seyyididir diyor. Onlar hakkında seyit kelimesini kullanılıyor. Diyor ki elimel şayet bu seyit ifadesi ile haddi aşmak, mübalağa, aşırı gitmek varsa burada onun önü tıkanır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 bahsederken diyor ki, falanca Efendi Hazretleri. Yok, bunun hakkında da kullanılmaz bu Efendi Hazreti. Efendi demek, Seyit demek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, وَلَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ Seyyid. <سَيِّد> Münafık olan kimseye, yani onu hak etmeyen kimseye ne yapmayın? Seyyid demeyin. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, hadisin devamında, innakum اِذَا qultum ذَٰلِكِ Şayet böyle söylerseniz, yani Seyyid olmayan, yani bunu hak etmeyen, bir adamı bunu söylerseniz, fakat kadab dumulla. Allah'ını yaparsınız kadablandırısınız. Allah öfkelenir. Tamam. Ama bugün bakıyorsunuz ki adam, yani ağzından bir laf bile çıkmıyor. Adam, ağzından kelime duymadığımız, insanların kitaplarında ölülerden yardım istemeye davet eden, başının sıkıştığı zaman kabir, kabir ehlinden yardım isteyen insanlara da bugün ne deniyor arkadaşlar? Seyit deniyor, Efendi deniyor. Bu insanlar hakkında bu ifadenin kullanılmasına değil caiz değildir. قلنا sabeler diyor ki: "Ve aflaluna fadlan. Sen bizim en faziletlimizsin ey Allah'ın Resulü. Ve azamuna taulan. Şeref bakımından da en şerefli misin?" Faqale sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Aleyhisselam diyor ki: "Kulu bi kavlikum." Tamam bu sözünüzü söyleyin. Ev ba'dı kavlikum ya da söylediklerinizin benzerini söyleyin. Vela ne kumuş şeytan. Ama şeytan sizi ne yapmasın? Kandırmasın. Şeytan sizi yoldan çıkarmasın. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda yaşanmış, önünde olmuş meydana gelmiş bir olay. Bu hadisi Ebu Davud rivayet ediyor. Sahih bir hadis. Ve bir Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği tepkiye bakın. Verdiği tepkiye bakın.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 çünkü bu Allah'ın yani kulluğun bir vazifesi. Nebi Aleyhisselatü vesselam Allahu Teala en yüce makamlarda bakın Kur'an-ı Kerim'de hep Allah Teala onu ubudiyetle vasfediyor, kullukla vasfediyor. Çünkü insanlar haddi aşmasın. Onun hakkında glüva gitmesin diye. Mesela diyor ki Tebarakallazi nazzal furkane ala abdi. Kuluna furkanı, kitabı, hakla batılı ayıran kitabı indiren Allah Teala ne mübarektir.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 Bizler Allah Teala'nın neyiz? Herkes addı. Yani önünde duran, zilletle duran. Elini göğsüne bağlayarak, boynunu bükerek onun karşısında kıyama durup rükûya giden, alnını en şerefli yeri olan yüzünü secdeye koyan insanlarız. Peygamber de böyle, biz de böyleyiz. Bu manada Allah Teala'nın, Allah Teala'nın kullarıyız. Ve Allah Teala peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi ne yapıyor arkadaşlar? En Kur'an-ı Kerim'de bakın ayetlere en böyle ona nimet verdiği, nimet bahşettiği yerlerde onu kulu olarak niteliyor. Subhanellezi <Sülüşmeler> esra bi abdihi. Diyor ki gece vakti kulunu mescidi haramdan, mescidi aksaya yürüten Allah tüm noksanlıklardan münezzehtir. Ne diyor? Kulunu abdihi. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili birçok ayet vardır. allah Teala'nın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 Allah yolu, şey, şeytan yolundan çıkarır mı? Bakın peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Bu ifadeyi kullanıyor. İkinci hadis An Enes radıyallahu anh anne nasen kalu ya Rasulallah. İnsanlardan bir grup geliyor Nebi aleyhissalatü vesselama diyorlar ki Ya hayrana vebne hayrine Ey en hayırlımız Ey en hayırlımızın çocuğu Soyca da en hayırlımız olan Ve seyyidene Ey efendimiz Vebne Seyyidine, Efendimizin oğlu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu lafları, bu sözleri duyunca diyor ki, ey yuhannas ey insanlar قولوا بقavlikum ولا يستهوينekum الشيطان söylediğiniz bu bazı sözleri söyleyin. Sen bizim en hayırlımız manasında. E, hatta Efendimiz manasında. Ama bunu söylerken guluvu aşırı Allah'a gitmeyin. وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ şeytan Olay ki şeytan sizi ne var? Kandırır. Talalete düşürür. Nasıl kandırır? Şirke düşürerek. Allah'a belli bir süre sonra Nuh kavminde olduğu gibi, Nuh aleyhisselamın yaşamış olduğu, toplukta olduğu gibi, o kavmi nasıl kandırdıysa sizi de kandırır. Çünkü tecrübe. Peygamber aleyhisselatü vesselamın vahiy tecrübesi var. allah Teala geçmiş ümmetlerden bildiriyor. Diyor ki, değil mi? Nuh kavminden bahsederken Nuh suresinde Nuh kavmi Nuh peygambere ne diyor? "La taderun <gülüyor> alahetakum, la taderun waddan ve la suwaa ve la yaguth ve yauq ve Sakına yaguth, ve nasra bırakmayın ha. İlahlarınızı bırakmayın diyorlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bu bildirilmiş. Kendinden binlerce önce yıl yaşamış ön toplulukların şeytan tarafından nasıl kandırıldığı bildiremiş vahiy yoluyla. Geçmiş ümmetler, salih kimseleri, iyi kimseleri Allah-u Teala'ya aracı koyarak belli bir süre sonra ne hale gelmişler? Onlara ibadet eder hale gelmişler. E Mekkeli müşrikler de aynı durumda. Bizler bunlara ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ne yapıyoruz diyorlar? İbadette bulunuyoruz, ibadet ediyoruz diyor. Bu sebeple Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor sakın ha şeytan sizi ne yapmasın? Kandırmasın. Sakın ha şeytan sizi kandırmasın. Ben Muhammed İbn Abdülvahhab. Ben Muhammed İbn Ben Muhammed Abdullah ve Resulü. Diyor ki aleisset vesselam. Ben Muhammed'im. Ben Abdullah'ım ve ben Allah'ın resulüyüm. Evet insanlığı insanlığın en şereflisi. Efendisi ama aynı zamanda da bir kul. Onun için kelime-i şehadeti söylerken biz ilim ehli bunun şerh ederken çok güzel söylüyorlar. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne abduhu. Önce abduhu diyoruz. Abduhu diyor ki elimehli abdun la yu'bed. Ne demek? Okuldur. Ona ibadet yapılmaz. Bunu anlatıyor Allah Resulullah. Abdun la yu'bed. Bu demek okuldur. Ona ibadet edilmez. Resulun o resuldur. Ona isyan edilmez. Yani kelime-i şahadetin kelime-i şahadetin anlamı, manası bu. Kuldur, ona ibadet olunmaz. rasuldur ona isyan edilmez. Ona isyan olunmaz. Ma uhibbu an terfaûni fawqa menzileti elleti enzeleni yallahu azze vecel. Aleyhisselatü vesselam diyor ki o kadar açık ve seçik bir şekilde. Allahu Teala'nın beni indirmiş olduğu, beni koymuş olduğu makamdan, yerden yüksek bir yere koymanızı istemiyorum. allah Teala'nın onu koyduğu yer neresi arkadaşlar? <gülüyor> Abduhu ve Rasuluhu. Abduhu ve Rasuluhu. Allah'ın kulu ve Rasuluhu. Ona ibadet olunmayacak, ona isyan edilmeyecek, ona tabi olunacak. Bu hadisi de İmam-ı Nesai rivayet etmiş. Evet. Ee, dikkat çekilen konuları okuyalım. Bir insanların aşırılıktan sakındırılmaları. Evet Nebiya Aleyhisselatü Vesselam ifade ettiğimiz üzere hayatı boyunca insanlar ne yapmış? Bu aşırılıktan sakındırmış. Çok açık bir dille. Çok açık bir şekilde. Yani bu kitab-ı tevhid de bunun örneklerini çok aldık arkadaşlar. Şöyle geçmiş derslere bir dönün. Kitab-ı Tevhidi böyle bir ezberlemeye içinde zikredilen delilleri anlamaya çalışın. Orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl tahzirde, nasıl uyarıda bulunduğunu görürsünüz. Evet. 2. Sen bizim seyidimizsin, efendimizsin diyenlere karşı hatırlatma olarak söylenilmesi gereken. Evet. 3. Dile getirdikleri sözler hak olmasına rağmen peygamberimizin onlara şeytan sizi peşine takıp buluva aşırılığa sürüklemesin. Yani söyledikleri sözler hak. Bunda bir problem, bir sıkıntı yok. Peygamber insanlığın efendisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu biliyor. Ashabı da biliyor. İnsanlığın en hayırlısı. Evet. Amenna. Ama buradan şeytanın onları kandıracağını bildiği için Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki şeytan sizi peşine takıp ne yapmasın? Aşırılığa götürmesin. Ama bugün bakıyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra Açın şöyle bir kitaplar okun. Geçen size burada yani e, mektuplar okuduk. Medine'den, Medine'den getirdiğimiz mektupları, Mekke'den getirdiğimiz mektupları. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tavaf'ta, tavaf yaparken gözümüze ileşti. E, yere eğildik, o kağıdı aldık, açtık. Güristan abla, Adalon'un bir köyünden ablamız Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e mektup yazmıştı. Neler diyordu o mektupta? Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani peygamberimize sen bizim efendimizsin, en hayırlısın, en hayırlımızsın demiyordu. Bundan da öte ne diyordu? Çocuğumuz yok, bize çocuk ver. Aynen bu ifadeleri. Evet. Yani cahili bu şekilde, cahilin bu şekilde söz söylemesi ne şaşırmayın arkadaşlar. Bunların hoca kisvesinde bulunmuş, hoca şeklinde gözüken cahilleri de bu şekilde. Kitap yazmışlar. Ve bu kitap böyle kaside olarak okunuluyor, şey yapılıyor. Ne diyorlar? Kaside'yi burada. Dünya ve ahiret diyorlar senin cömertliğinin bir şeyidir diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yani senin cömertliğinden olmuştur. Başka bir beyitte de diyor ki Levh-i Mahfuz'daki <gülüyor> ilim senin ilmin öyle bir ilimdir ki Levh-i Mahfuz'daki yani Allah'ın katındaki ilim onun bir parçasıdır, cüzüdür. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam bunları duysaydı onlara ne derdi? Öyle değil mi arkadaşlar? Önünde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 bu kitabın son babını, son bahsini okuyup bu şekilde bitirmiş olalım. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve e, mhm. e, O zaman diyor tek başına getir, Evet. internetten bir soru var arkadaşlar. İnternet. Evet kardeşimiz diyor ki cemaatle namaz kılmanın farz olduğunu okudum ezan okundu, okunup camiye git ezan okunduktan sonra camiye gitmez de namazımı tek başıma kılarsam namazımın hükmü nedir diye soruyor e, na namazın namazın farz olduğunu gören alimler cemaatle namazın farz olduğunu gören alimler çoğu Cuhuru e, diyorlar ki bu namazın sıhhat şartı değildir. Yani cemaatle namaz kılmak namazın sıhhat şartı değildir. Bu ne demek? Yani bir insan camiye gitmez de ezanı duyduktan sonra evinde namaz kılarsa onun namazı nedir? Sahih'tir, <gülüyor> geçerlidir. Ama Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimahullah diyor ki hayır, cemaatle namaz namazın sıhhat şartıdır. Yani eğer bir kimse Özrü olmadan namaza gitmiyorsa, camiye gitmiyorsa, onun namazı e, yoktur diyor. Burada sahih olan görüş, elbette ki cumhurun görüşü. E, cemaat sıhhat şartı değildir. Ancak cemaate gidilmiyorsa da bir kimse farzı terk etmiş olur. Farzı terk etmesinden dolayı da günahkar olmuş olur. Ancak bunu söyleyelim zaten.